İklim habercileri. Isınan bu gezegenden haberler. Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır. Herkese merhabalar iklim habercilerinden. Bu hafta iklim habercilerini ben yapıyorum. Bulut Bagadır izinle ben Barış Doğru. Ee, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusundaki gelişmeleri aktarmaya çalışacağım size. Şimdi bu e, geçtiğimiz hafta aslında e, iki tane önemli e, büyük e, haber diyebileceğimiz ayrıntılarıyla verebileceğimiz e, haber var. Bir tanesi bu Davos biliyorsunuz Dünya Ekonomik Forumu e, World Economic Forum e, e, her yıl düzenlediği Davos'ta Davos Zirvesi diyebiliyoruz bunu. Burada dünyanın aslında yani bir tür yönetici elitlerinin bir araya geldiği dünyanın ekonomik gidişatını ve çeşitli sorunları ele aldıkları çok önemli bir zirve. Hani çok eleştiriler de var tabii. Hani daha çok büyük şirketlerin bütün CEOları orada oluyor, Şirk, büyük yani şeylerin hükümet yöneticileri, çeşitli Büyük sivil toplum kuruluşları ee, yani temsil kabiliyeti çok yüksek aslında ee, birçok e, çevrenin olduğu tabi burada en az temsil edilen yine emek e, bunu da e, vurgulamakta fayda var dolayısıyla orada e, olan biteni izlemek e, son derece önemli e, biraz dünyanın neyi tartıştığı nereye gideceği üzere aslında e, oldukça e, fazla bilgi verebiliyor elimize. E, bu yılda işte 16-20 Ocak e, tarihler arasında gerçekleşti. E, üzerinden e, biraz e, zaman geçti ama e, orada olan biteni bir tartışmanın e, ele almanın faydalı olduğunu düşünüyorum. E, bu sen her sene bir tema altında düzenleniyor biliyorsunuz. E, bu senin teması da bölünmüş bir dünyada işbirliği birliği idi. E e, bu e, özellikle Ukrayna işgali Rusya'nın e, sonrası e, dünya aslında bir... Yani bu konuda bir etkilendi yani çok değişik çevreler böyle bu tür küçük Orta Doğu'da ya da dünyanın uzak köşelerinde savaşlar küçük çatışmalar çıkmasına alışkın ama neredeyse Avrupa'nın göbeğine çok yakın bir yerde böyle kapsamlı büyük bir savaşın çatışmanın savaşın daha doğrusu yani füzeler bayağı ciddi teknolojik ciddi teknolojik. ...yeni teknoloji e, savaş araçlarının e, icra edildiği bir yer haline geldi. Ukrayna e, bu konuda e, dolayısıyla ondan sonra çok etkilendi. E, bu Davos zirvesinde bu e, savaşın gölgesinde... E, ...savaşın etkilerinin e, ayrıca gölgesinde geçtiğini söyleyebiliriz. E, biraz sonra aktaracağım en e, temel bir aslında... E, Tartışma var o tartışmayı e, aktarmaya çalışacağım Davos'ta en çok enerji ve ekonomi alanında aslında e, o tartışılığı onu aktaracağım ama ilk önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de oradaydı e, Guterres giderek aslında e, bazı hani e, insanlarda söyler hani sınırlarının dışına Birleşmiş Milletler Genel sekreterinin olması gerektiği sınırların ötesine geçtiğini. Çok da iyi yaptığını ama yani çünkü birilerinin bunu yapması gerekiyor. Davos'ta bir araya gelen iş liderlerini güzel bir aslında bir tür fırçaladı diyebiliriz. Guterres iş liderlerini güvenilir ve hesap verebilir. Net sıfır taahhütlerde bulunmaları için belirlenen ilkeleri izlemeye davet etti. Ama biraz dediğim gibi bunu sertçe yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü birçok gerçekten Türkiye'de de görüyoruz, dünyada da böyle. Sere gazi emisyonlarını sıfıra olabildiğince yakın bir sevim, seviyeye indirme sözü hemen hemen bütün şirketler neredeyse vermeye başladı. Fakat kullandıkları ölçütler ve kriterlerin genellikle şüpheli veya belirsiz olduğunu söyledi. Bunu biz tabii söylüyoruz, sivil toplum kuruluşlarından insanlar söylüyor, gazeteciler söylüyor ama bunu Birleşmiş Milletler'in genel sekreterinin söylemesi çok daha önemli. Ee, bazı firmaların ürünlerinin çevre dostu olduğuna dair asılsız iddialarına atıfta bulundu açıkçası Gutierrez Ve bu durum yeşil badanın kapılarını ardına kadar açık bırakıyor dedi Greenwash'u andı. Ve katılımcılara şu çağrıda bulundu. Ulaşılacağına dair güvenilir ve şeffaf geçiş planları ortaya koyun ve plan bu planları bu yıl bitmeden gönderin. Net sıfıra geçiş gerçek emisyon azaltımlarına dayanmalı karbon kredilerine veya gölge pazarlara değil. Çok net yani burada başka söyleyecek bir şey yok dolayısıyla şirketler bu dersi ne kadar bu fırçayı ne kadar üzerlerine aldılar ne yapıyorlar bilmiyorum ama Guterres'in çok net olduğu kesin. Şimdi Davos'ta en çok net tartışıldı onları anlatmaya başlayacağım ama ilk önce kısa bir müzik arası verelim. Bugün biraz böyle klasiklerden gitmek istedim. Bob Dylan'dan dinleyeceğiz. Men in the Black Coat. Herkese tekrar merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Davos zirvesinden, Davos zirvesinin temel gündemlerinden bahsediyorduk. Davos'ta en çok şu konuşuldu. Enflasyon azaltma yasası. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Joe Biden tarafından, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan kapsamlı bir aslında, ee, yeni e, ekonomik e, yaklaşım do, politika paketi diyelim buna ee, gelecek 10 yılı e, biçimlendiren 739 milyar dolarlık gelir e, elde etmeyi sağlayan daha çok vergi düzenlemeleri üzerine yoğunlaşan ve 433 milyar dolarlık da bir harcama yapılması öngörülüyor bu enflasyon azaltma yasası e, kapsamında e, ve Bunların çoğu da yani gıda ile tarımla ilgili olanlar da var ama enerji ve güvenliği ve iklim değişikliği mücadeleye yönelik tam 369 milyar dolarlık bir kaynak var burada. Bu gerçekten son derece Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki çok yani bu konuya daha sıcak yaklaşmasını daha hızlı adımlar atmasını sağlayacak bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nden beklemediğimiz kadar... Ee, önemli 2030'a kadar yüzde 40 oranında karbon emisyon azaltılması da bunun içinde ve tabii ki aynı zamanda büyük bir istihdam politikası da var yani yeni bir istihdam istihdam yaratması da var dolayısıyla buradan aslında bu bir e, hani Avrupa Birliği'nin AB yeşil e, Green Deal'nin e, Amerika Birleşik Devletleri versiyonu olduğunu söyleyebiliriz bence fakat bu aslında büyük bir rahatsızlık da yarattığını da Açıkçası söylemek gerekiyor özellikle Avrupa Birliği'nde e, çünkü bunun korunmacı bir, bir politik olduğu ve e, rekabet hani ilkelerini şirketlere verilen desteklerle yeşil enerji konusunda özellikle e, bir tür aksız rekabete yol açabileceği konusunda çeşitli homurdanmalar oluştu. E, bu Davos sırasında da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen e, yeni bir e, Avrupa Birliği kapsamında bir e, yeşil mutabakat sanayi planına atıfta bulundu bunu açıkladı. E, yani biraz cevap gibi bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon düşürme yasasına e, AB Komisyonu Devlet Yardımları ve Avrupa Egemenlik Fonu ile desteklenen yeşil endüstri işlerini hızlandıracak ve basitleştirecek net sıfır sanayi yasası hazırlayacaklarını söyledi. E, bu son derece önemli Dedi, e, dediğim gibi Amerika Devletleri'nin enflasyon azaltma yasasına bir yanıt olduğunu söylüyor e, uzmanlar e, yine Çin'den gelen yeşil ekonomi hamlelerine bir yanıt e, bu çok e, hani e, ilginç biraz sonra e, bu konuda çok fazla Davos'ta da konuşulduğunu da anlatacağım ama şu çok burasını hani altını çizmek istiyorum. Tam tersi bir dünyaya dönüyoruz aslında bugüne kadar e, kamu bütçelerinden hiçbir şekilde hani fosil yakıtlara paralar akardı ama bunlara hiç e, kimse çok korumacı politikalar falan demezdi. Şimdi iş değişince dönüşünce ilginç bir şekilde e, tersine bir yarış başladı Çin Avrupa Birliği ve Amerika arasında ve birbirlerinde biraz böyle korumacı politikalar diyorlar. Korumacı politikalar zaten her zaman vardı aslında ee, sadece fosil yakıtlarının Ama yeşil enerjiye geçince e, bu şekilde tepkiler olması da bana ilginç geliyor. Şimdi kısa bir müzik arası daha verelim. Ee, yine bir klasik Led Zeppelin'den Kashmir'i dinliyoruz. Evet iklim habercileri olarak devam ediyoruz. Davos'tan e, yine Davos haberine devam ediyoruz daha doğrusu. Dava süresinde açıklamalarda bulunanlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Ticare temsilcisi Ticaret, ticaret temsilcisi Kattrin'i Katr, Katrin Taydı ee, enflasyon yani ABD şirketlerine haksız fayda sağlayacağını söylenen enflasyon azaltma yasasının e, böyle bir amacı olmadığını sivassyon ve vergi dilimleri hakkında yapıcı ve dürüst görüşmeler yaptıklarını belirtti. Ve e, bu böyle bir e, enflasyon azaltma yasası haksız rekabete neden olmayacak dedi. E, hemen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e geçelim. O da Davos'ta e, açıklamalarda bulundu. Bir oturumda soruları yanıtlarken. E, Micho Takis'e göre Ukrayna'daki savaş transatlantik bağını güçlendiriyor, güçlendirirken... ...diğer sorunlar ABD-AB ilişkilerinde çalkantıya neden oldu. Diğer sorunlar dediğim enflasyon azaltma yasası aslında. Amerika Birleşik Devletleri'deki... Ee, enflasyon azaltma esası önemli ancak fazlasıyla korumacı olduğu için baş ağrısına neden oluyor dedi. Ve Avrupa'nın kendi endüstriyel zeminini koruma sorumluluğu var diye de ekledi. Ee, yani aslında buna bir engel olan da yok. Ee, Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı biliyorsunuz zaten Avrupa Birliği ilk adımları atmıştı. Şimdi Amerika Birleşikleri devletleri daha kuvvetli bir adım attı. Avrupa Birliği'nin de yapması gereken kendi adımlarını kuvvetlendirmekten başka bir şey değil aslında. Evet Davos'taki başka bir enerji panelinde konuşma yapan Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Joe Manchin ise Avrupa'nın bu yasak kanısındaki korkuları yersiz dedi. ABD'de yeşil bir devrimi ateşlemeyi amaçlayan milyarlarca dolarlık enerji sübvansiyon planı müttefiklere zarar verme niyeti olmadığını konusunda katılımcılara güvence vermeye çalıştı. Ben gerçekten bunu şaşırıyorum. Yani burada kendi şirketlerine e, iklim değişikliği ve enerji konusunda destek olan Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bir kamu da niye bu kadar Avrupa Birliği'nden tepki geldiğini anlayamıyorum. E, eğer böyle bir rekabet e, içine girmek istiyorlarsa e, onlar da bunları arttırabilirler. E, Bununla da fosil yakıtlardan e, verdikleri subansiyonu e, kapatarak yapabilirler. Gayet e, normal İngiltere'ye göre mesela ABD subansiyonları tehlikeli dedi. Birleşik Krallık İş Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Grant Shabs. Ee, en sert eleştiri ondan gelmiş. Öyle diyor. Öyle yorumlar öyle. Joe Biden'ın temiz enerjiyi subansa etme planının tehlikeli olduğunu ve dünyayı korumacılığa itme riski taşıdığını söyledi. Gerçekten e, ben inanamıyorum. E, yani benim anlamadığım bir şey mi var acaba? Dünya bugüne kadar korumacılık yapmıyor muydu, e, fosil yakıtlara suvanse etmiyor muydu, bunları bilmiyor muyuz gibi. Çok acayip e, ve e, yani bu iklim değişikliği gibi büyük bir meydan okumayla, riskle karşı karşıyayken bu korumacılığın yani bir toplumsal zemini var. Eğer korumacılıksa bu, e, bu korumacılığı siz de sağlarsanız e, gayet güzel bir rekabet olur bence. Çok da iyi yönde olur bu sefer bu rekabet diye düşünüyorum. E, savaş falan da çıkarmaz. Ee, Birleşik Krallık'tan yine başka bir açıklama da muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'dan geldi. O da Davos'taymış. Niye işçi, e, şu anda Başbakan e, Rişi Sunak'ın Davos'a neden katılmadığını e, konusunda edeştirilerde bulundu. Ve onun yokluğunun ülkenin yeşil enerji fırsatlarından uzaklaştığının kanıtı olduğunu söyledi. Gerçekten e, enteresan dönemler yaşıyoruz. Hiç daha önce böyle şeyler duymamıştık. Doğru bir yere doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. E, bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Görüşmek üzere. İklim Habercileri devam ediyor. Evet iklim habercilerinin ikinci bu haftaki programının ikinci bölümünü e, devam ediyoruz. ikinci bölümüyle e, Davos'ta e, yine kalmıştık. Bir iki tane daha haber vereceğim. Gerçekten çok uzadı bu ama e, ben önemli olduğunu düşünüyorum e, burada konuşulanların. Çünkü dünyanın gidişatını belirleyen insanlar e, oralardalar işte. Birleşik Krallık Merkezi çar, Standard Chartered Finans Kuruluşu'nun CEO'su e, Bill Winters... Bunlara e, yani ne diyeyim Allah söyletiyor herhalde. Çok e, bunları duymak insanı sevilendiriyor Çünkü bunlar çok e, ciddi finansal büyük. Yani öyle çevre falan kuruluşları değil bildiğiniz büyük finans kuruluşları. Karbon fiyatlamasının iklim değişikliğine karşı mücadeleyi finanse etmenin anahtarı olduğunu. Yani karbon fiyatlaması olmazsa bunun doğru düzgün belirlenemeyeceğini e, söylüyor. Bill Winters. Karbon için uygun bir fiyatımız varsa doğal karbon yutaklarını korumak için... Ödeme yapmak bir sorun değil ancak bizim trilyonlarla trilyonlarca dolara ihtiyacımız var diyor. Fakat biz sadece milyarlardan bahsediyoruz yani bu para yeterli değil diyor. Ee, önemli gerçekten finansın artık finansın göbeğinden gelen sözler. Ee, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı tabii ki Fatih Birold'u oradaydı. Ee, o da bir değerlendirmelerde bulundu. Davos şöyle diyor. Davos'taki toplantıların hemen hepsinde enerji krizine nasıl çare bulunacağı ve hangi önlemlerin alınabileceği tartışıldı diyor. E yine benim izlenimim şu ki buradan herkesin anlaştığı bir karar çıkması bugün itibariyle zor diyor. Ben Böyle bir beklentinin olması bile garip geldi bana. Zaten nasıl herkes aynı şeyde anlaşsın çok zor. Enerji krizi yüzünden e, dünyanın yüksek enerji fiyatlarıyla yaşamak zorunda olduğunu belirtiyor. Bunu biraz Rusya... Avrupa'nın Ukrayna işgaline bağlıyorlar tabii daha çok. Ee, onun büyük bir faktör olduğunu biliyoruz ama tek faktörün bu olmadığını her zaman söylemek gerekiyor. Tabii bir de çok önemli aslında raporlar açıklandı Davos sırasında. Bir tanesi de küresel listeler raporu 2023. Ee, Marsh, McLennan şirketleri, SK Grup ve Zürich Sigorta. Tabii bu sigorta şirketleri gerçekten bu konuda çok çalışıyorlar. Ve, ve çoklu bir krizden bahsediyor küresel riskler raporu. Yani bütün tam da gördüğümüz gibi aslında bunu söylemek için bu araştırma yapmaya bazen de bazen gerek bile olmaz. Hepsini görüyoruz. Yani gıda krizi, enerji krizi işte hepsi birbirine siyasi krizlere, çatışmalara dönüşüyor diyor. Ve pandemi ve Avrupa'daki savaşın rapor enerji, enflasyon, gıda ve güvenlik krizlerini yeniden ön plana çıkardığını bu yani eski mevzuların tekrar geri geldiğini aslında söylüyor. Gerçekten de öyle önümüzdeki iki yılında hakim olacak şekilde bu risklerin devam edeceğini e, söylüyor. Riskleri sıralamış rapor. Durgunluk riski, artan borç sıkıntısı. Yani bunlar 70'li 80'li yıllarda sanki kalıp geçmişti gibi düşünüyordu aslında siyasi elitler ama pek öyle değil. E, özellikle de iklim krizi ve e, bu Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte Gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesi aslında her şeyi geri getirdi. Ee, yaşam maliyeti krizi, dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmenin mümkün kıldığı kutuplaşmış toplumlar. Bu da sosyal sürdü açısından önemli. Ve hızlı iklim aksiyonlarındaki büyük boşluk ve sıfır toplamlı bir jeoekonomik savaş. Ee, önümüzdeki iki yılı beklentileri hiç de e, pek parlak değil tabii ki. Normal ama bir yandan da başka şeyler de oluyor. Şimdi kısa bir yine müzik arası verelim. Ondan sonra başka bir habere geçeceğiz. Bu sefer Türkiye'ye geçeceğiz yani. İlk şarkımız Pink Floyd'dan, yani babalardan. Dediğim gibi klasikleri çalıyorum biraz bugün. Time'ı dinliyoruz. Evet, iklim habercileri devam ediyor. Şimdi altılı masa. Biliyorsunuz bir seçime doğru gidiyoruz ve Türkiye aslında... E, ...oldukça e, siyasetin e, e, sesinin yükseldiği bir dönem e, yaşıyoruz. Uzun zamandır böyle ama daha da yükselecek. Çünkü gerçekten e, biraz e, çok belirleyici bir seçim olacağını biliyoruz. E, altılı masayı oluşturan siyasi partiler 30 Ocak günü e, Ankara'da... ...Kongresyum Kongre ve Sergi Merkezi'nde bir araya geldiler. Ve ortak politikalar mutabakat metnini yayınladılar... Şimdi biraz bu mutabakat metninin özellikle bizi ilgilendiren yani iklim krizi, çevre e, konularına bakacağız. Biraz e, bu konuda e, konuşmaya e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, ortak e, politikalar metninde neler var, e, neler yok, e, neler sorunlu e, oradan e, devam edelim. Şimdi önümde tam e, hepsi de var e, ve çeşitli başlıklar halinde. İklim değişikliği, çevre, doğa ve hayvan hakları, ormanlar ve su yönetimi başlığında. Şimdi bir kere yeni bir çevre bakan yani bir yeni bir bakanlık kuracaklarını, şehirciliği buradan çıkartacaklarını söylüyorlar. Bence doğru bir e, bu önerme. İklim, çevre ve orman bakanlığı haline getireceğiz ormanı oraya bağlama konusunda. Ee, onu e, tabi bu biraz uzmanlarına sormak gerekir uzmanlarıyla aslında konuşmak gerekir bu konuyu ama şehirciliğin buradan çıkması son derece iyi olmuş tabi iklim kanunu aslında bu tabi bunu iktidarın da şu andaki iktidarın da e, iklim kanunu üzerine çalıştığını biliyoruz e, ilgili düzenlemeleri bu kanunla uyumlu hale getireceğiz diyor iklim kanunu onlarda çıkarmayı iklim özel elçisi atacaklarını söylüyorlar bu da çok bence önemli bunu da doğru bir karar olarak görüyoruz. Paris İklim Anlaşması atfı var hedefini ve gerekliliğini yerine getirecek e, bir e, çalışmaya devam edeceklerini anlaşma prensipleri dolusunda 2050 yılı net sıfır karbon emisyon hedefi koyacağız diyor. Biliyorsunuz şu anda 2053 bu hedef onu normal e, diğer Avrupa ülkeleri gibi 2050 yılına e, çekmiş oldu. E, millet İttifakı artık biliyorsunuz altılı masa olarak anılmıyorlar millet ittifakına dönüştüler. Ve önemli önerilerden biri bence Yeşil Dönümü destekleyecek müstakil ve uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu olarak iklim Bankası kurması. E, gerçekten bu bence iyi bir öneri. Tabii doğru düzgün örgütlenirse isimleri e, çünkü e, isimler yeterli olmuyor. E, bazı şeylerin e, görevlerini yerine getirmesine önemli olan işlevleri oluyor. E, yine Avrupa topluluğu sınırda karbon düzenleme mekanizmasına atıf var. Türkiye'nin aleyhine oluşan durumu gümrük birliği çerçevesinde müzakere ederken diğer yanan yurt içinde etkin işleyen karbon fiyatlama sistemlerini hayata geçirerek ihracatçı firmalarımızın Türkiye dışında vergi ödemesi önüne geçeceğiz. E, bunun yani yapmanın e, diğer bölümlerde aslında biraz tabii buna atıflar var. Eğer karbon yoğunluğunuzu düşürürseniz zaten e, bu duruma düşmek zorunda değilsiniz. E, ama bunların o, bir metinde bir siyasi metinde ee, tabii çok kapsamlı binlerce e, böyle e, şey var e, başlık var e, onların arasında yer alması bizim açımızdan e, son derece önemli bir kömür konusunda bir ikircikli tutum var ilginç bir şekilde bir, bir, bir, bir bölümde başka bir bölümde başka şekilde anılıyor e, burada biraz e, ne yazık ki e, şu var olan durumda da hep böyle hani e, şeyler yapıyor ama kömürden çıkacağız lafı hiç edilmemişti. 2050 yılında net sıfır emisyonu hedeflerini tutturmak için belli bir program dahilinde en kısa sürede kömürden çıkacağız diyor başlık ama başka bir yerinde dediğim gibi enerji tarafında bu mutabakat metninin orada biraz sonra aktaracağım ona mevcut kaynaklardan yararlanacağız şöyle diyor gazlaştırma teknolojilerini destekleyerek yerli kömür ve lignit'i ekonomiye kazandırılacağı kazandıracağız diyor. Bu ikisi birbirine tamamen e, çelişik şeyler, bu ikisi birlikte yürüyemez. Sanırım son bir kez daha gözden geçirilmemiş iki öneri, iki ayrı başlıkta ne yazık ki e, birbiriyle e, konuşmadan duruyor. E, ama e, önümüzdeki dönemde e, bu süreçte biz de buradan bunları anıyoruz ki bunlar e, konuşulsun ve düzenlensin. E, bu önemli. Şimdi kısa bir müzik arası daha verelim. Bu sefer de Camel'dan Free Fall şarkısını dinliyoruz. Evet, e, Millet İttifakı'nın e, yani Altılı Masa e, Millet İttifakı'na dönüşü tekrar hatırlatalım. Ortak politikalar mutabakat metni içindeki e, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre e, konularını ele almaya devam ediyoruz. E, bu bölümü... E, yani Yeşil politikalar Millet İttifakı'nın Yeşil Politikaları Gelecek Partisi'nden Feridun Bilgin e, Açıkladı bunu da belirtelim e, Onun ağzından da bazı bölümleri verelim e, Burada yani Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi de var e, Bu bence Hani bu sürdürüp konusunda ne kadar ilgili bilmiyorum ama Son derece önemli bence gerçekten Bu sabah e, gece yani Gece karanlığında çocuklarımızı okula Göndermek zorunda kalıyorduk Bundan da bir şekilde eğer e, Millet İttifakı kendi başkanını seçtirirse Cumhurbaşkanı'na buna da son vereceğini açıklıyor önemli noktalardan biri Kanal İstanbul'un göreve başlandığı gün iptal edileceği bence bu çok gerçekten önemli bunu sonuna kadar destekliyorum büyük bir aslında başımıza belaydı gerçekten Avrupa Yeşil Mütte Ampakatı'na uyum sağlamak için Yeşil Ekonomi'ye geçiş programını yürürlüğe koyacaklarını söylüyor ee, yeşil Dönüşüm Fonundan bahsetmiştik. Ha, burası önemli. Çevre İhtisas Mahkemeleri kurarak Türk Ceza Kanunu'ndaki çevre suçlarının kapsamını genişletip cezaları artıracağız diyor. Bence bakın gerçekten bu çok önemli. Ama bu cezaların gerçekten uygulanmasını e, denetlemek gerekiyor. E, ben hani e, bu e, Türkiye'de bazı şeyler cezalar veriliyor ama bunların uygulaması konusunda da sorunlar var. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkartma var. Zaten bu Avrupa Birliği'nin şartlarından biri. Çünkü Avrupa Birliği konusunda da e, e, süreci devam ettireceklerini açıklıyorlar. Zaten bunun dışında bir şey söyleyemezler. Yeni termik, termik santral yapmayacağız. Ama dediğim gibi var olan linyit potansiyelini ve gazlaştırma yerli kömürü kullanacağız gibi. Biraz oldukça e, benim açımdan e, olumsuz bir... Bölümde var. Cumhurbaşkanlığına ormanlık alanın vasını değiştirme etkisi veren orman kanundaki madde yürürlükten kaldıracağız diyor. Zaten Cumhurbaşkanı bir Cumbeşkan bir kişinin eliyle bir yani bu mümkün olmaması gereken bir şeydi. Buna önemli. Ormanlar ile nitelikli doğa tarım ve korunan ve sulak alanlarda çevreye zarar veren testlere izin vermeyeceğiz. Bu biliyorsunuz büyük sorunlarımızdan biri bir kamu yararı son yıllarda çıktı ve Zeytinliklerden ormanlara kadar her alanı e, kamulaştırıp e, enerji için, kömür için, e, çeşitli e, turizm için çeşitli konularda açıyorlar. E, bu bence çok son derece başımızda büyük bir tehditti. Bunun çıkmasından e, bu konudaki bu e, kararları da, e, aynı, yani vaatleri de önemli diye düşünüyorum Millet İttifakı'nın. Ee, yanan orman alanlarına verilen e, yani yasaya aykırı iman izinlerini iptal edeceğiz. Kesinlikle yaptırmayacağız e, dönüyor. E, su havzaları ile ilgili var. E, bu konu su havzalarının korunması, güvenli suya erişim bunlar konu Su kanunu çıkartacağız. Bu çok e, gerçekten e, önemli taleplerden biri zaten sivil toplumun. Başta sanayi sanayi başta olmak üzere her alanda su ayak izi hesaplamalarını dikkate alan Projeleri destekleyeceğiz. Göl ve nehirlerimiz için risk haritaları oluşturacağız. Çölleşmekte olan göl ve nehirlerimiz için acil eylem planlarını uygulamaya koyacağız. Gerçekten güzel sözler. Umarım bunların arkasında durabilirler. Nükleer ile ilgili e, enteresan bir durum var. Akkuyu nükleer santral projesinin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını anlaşma dışında verilmiş olan hakları ve üstlenilen yükümlülükleri gözden geçireceklerini belirtiyor Feridun Bilgin. Ama bir yandan da sanki bunu devam ettireceklermiş gibi görüyor. Ayrıca yani yeni nükleer, Türkiye nükleer ekosistemi geliştireceğiz dönüyor. Bu çok ilginç. Yani böyle bir şey nereden çıktı bilmiyorum. Hangi partinin, CHP'nin olduğunu zannetmiyorum böyle bir çalışması. Nükleer enerjide yerli teknolojin geliştirilmesinin önünü açacak insan kaynağının yetiştirilmesi için yeni nesil nükleer teknolojilere dayalı nükleer araştırma ve eğitim merkezi kurarak Türkiye nükleer ekosistemi geliştireceğiz. Bunun yanı sıra daha güvenli ve daha hızlı inşa edilebilir oldukları iddia edilen yeni nesil küçük modüler reaktörler kurulacaklar. Dünyada olmayan bir şey bu ee, yani bunu e, herhalde Türkiye... Kendi, yani nereden çıkıyor bilmiyorum ama dediğim gibi bunlar popüler laflar ee, gençlerin arasında falan dolaşıyor bahçeye kurulacak reaktörler gibi bazen anlatılıyor ama dünyada böyle bir şey yok ee, halen devasa e, sistemler bunlar dolayısıyla e, böyle bazı e, çelişik ve e, sürdürülebilik konusunda sonu yaratabilecek şeyler olmakla birlikte Millet İttifakı'nın e, bu mutabakat metninin vaatlerinin e, e, bir yine de bize bir büyük bir soluk getirdiğini düşünüyorum. Ee, o açıdan gene olarak desteklenmesi, konuşulması ama tabii eleştirilmesi de gerekiyor. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere.